Tabii. Alhamdulillah, ve salat ve salam Allah'a Rasulü ve ve ve sahbihi Aleyhi ve Sallam Aleyhi ve Sallam Aleyhi ve Sallam Aleyhi ve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 Onu Allah ile nasıl bir tutuyorsunuz? Nasıl onlara ibadet ediyorsunuz? Sonra Allah diyor ki Mel مَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ İsa Aleyhisselam bir Resul'dur. Ancak bir Resul'dur. Kendisinden önce birçok peygamberler geçti. وَمُّهُ <gülüyor> صِدِّقَ Annesiyle sadık birisiydi. Sonra diyor ki Allah kana يَأْكُلَانِ taam. Onlar yemek yiyorlardı.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 Sonra Allah-u Teala diyor ki: İnmellediina teğonu min Allah başka ibadet ettikleriniz, dua ettikleriniz, len yaxnuku zubaban, vle istemgula. Toplansalar dahi bir sineği yaratamazlar. Bir sineği yaratamaya gücü yetmeyen insandan nasıl medet umarsın? Nasıl ona ibadet edersin? Dolayısıyla Allah-u Teala kendisinin ibadete hak kazandığına dair. Birçok uslubu vardır. Bu usluplardan birincisi o ibadet ettiklerinde ilahların nakıs, aciz olduğunu beyan ediyor. Sonra başka bir uslub ise allah Teala misaller veriyor. Diyor ki işte o ibadet ettikleriniz, misal darbul emsel, işte o ibadet ettikleriniz, onlardan onlardan medet umduğunuz dua ettiğiniz onlar elini suya batırıyor. Sonra suyu almak için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 Başka ayette allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ min دُونِه۪ي ma يَمْلِكُونَ min قِتْمِيرُ Bak aciz olduk, ibadet edildiklerinin ne kadar aciz olduğunu beyan ediyor. Allah'tan başka ibadet ettikleriniz hurma çekirdeğinin zarına dahi sahip değiller. Değil mi? Sahip miyiz? Yani belki biz sahip olabiliriz. Ama bizim sahip olmamız noksan bir sahipliktir. Allah isterse onu yok edebilir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 Yok, yok olup çürüyecek, gidecek sahip değiller İntedi'uhum la yesme'u dua'akum. Dua etseniz onları çağırsanız işitecek değillerdir. Ve lev semi'u mestecabu lekum. İşitseler dahi size icabet, icabet edecek değillerdir. Ve yevmel kıyameti yekfurûne bişirkukum ve kıyamet gününde de şirkinizi inkar edecekler. Bu ayet hakkında ilim ehli iki görüşü var. İlim ehli diyor ki kıyamet gününde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 e, i̇bn Ömer'in hadisinde olduğu gibi Şüccen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yevme Uhud. Uhud gününde peygamberin kafası yarılıyor. Vekussuretu rubaiyyetu. Dişi kırılıyor. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki keyfe yuflihe kavmun şebbev şeccev nebiyyuhum. Peygamberin kafasını yaranlar nasıl if, iflah olabilir? Yani ümidini kes, kesmiş gibi oluyor.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 Uyar ayet indiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve dedi ki: "Ya Maşara Kureyş. Ey Kureyş halkı. İşteru enfusakum la uğniyankum minallahi şeye, Kendi nefisinizle Allah'tan satın alın, size bir faydam yok. Ya Abbas, ey amcam. La uğniyankum minallahi şeye, Sana bir faydam yok. Ey Safiye, peygamberin halası. Sana bir faydam yok. Ey kızım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 Kıyamet gününde bu gibi amellerin hiçbir faydası yok. Çünkü allah Teala diyor ki Femâ nezîduhum illa adâbe O gün kıyamet gününde onların ancak azabını artırırız. Dolayısıyla azaplar hiçbir zaman hafiflemez bilakis gün ve gün artar kâfirlerin azabı. nasıl sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak o kafirin amelleri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 sadece anlatayım ki kurban ibadeti kurban kesmek nedir? Eee, Kurban kesmek namaz kaçta şey diyor? Oldum. Tamam biraz devam edelim sonra kılarız inşallah. Kurban kesmek ibadettir. Nereden anlıyoruz ibadet olduğunu?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 Başka şirklerden önemli olan şeylerden bir tanesi de bildiğiniz gibi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 nispeti var. Diyor ki Ayşe radıyallahu Teala anh'a Kur'an'ı yazıp asmak beladan önce caiz değil fakat bela geldiği zaman sonra yazıp asmak caizdir diyor. Ayşe radıyallahu Teala anh'a ya edilen bu eserde zayıf eser. Çünkü senedinde kopukluk var. 3. görüş ise caiz olmadığına dair bir görüş. Bu da İbn Mesuda, İbn Abbas'a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 Birinci, bir, adamın bir tanesi Türkçe'de fe'li fal diye tercüme etmiş kitapta. Doğru mu bu? Yanlış. Bu şirk. Fe'l Güzel söz. Fe'l ile uğursuzluğun arasındaki fark ne peki? Aleykümselam. Fe'l ile uğursuzluğun arasındaki fark şudur. Uğursuzluk Dikkat edin buraya. Uğursuzluk Başta bir şey görüyorsun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 bunda bir beis bir beis yoktur. <gülüyor> Ve yıldızlara tesir tesir olduğuna inanmak birkaç kısımdır. Birincisi yıldızların bu alemi yönettiğine inanmak. Bunu da sabi felsefecilerin inancı. Yıldızlar bu alemi yönetiyor. Feilesofların. Bu şüphesiz büyük şirk. İkincisi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 ve yanında olmayan gaybı bildiğini iddia ediyor ki bütün bunlar bütün bunlar küfürdür. Ancak bazı alimler diyor ki kişi geleceği bildiğini iddia etmese ancak şunu dese ben meleklerin arasındaki fısıldamayı cin vasıtasıyla biliyorum. Yoksa meleklerin arasındaki fısıldama ise gayb değildir. Allah'a has bir şey değildir.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 Ancak ikinci kısım şeytanlardan ve cinlerden e, faydalanan kısım ise şüphesiz ki e, şüphesiz ki e, küfürdür. Tabii, e, <gülüyor> Şimdi duralım. Namaz Namazdan sonra, sonra, sonra bir, bir yarım saat daha ders yaparız. Ondan sonra devam edelim. Sorular, sorular, <gülüyor> sorular da varsa sorabiliriz. Namazdan sonra. Işte. Namazdan sonra. Alo Ramazan'dan